Desteği için Açık Radyo dinleyicileri Filiz Kerestecioğlu ve Çınar Kılcı'ya teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Emre Dağtaşoğlu Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa bir Kayseri türküsüyle başlayacağız. Ahmet Gazi Ayhan'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Önceki programlarda farklı yorumlarını dinlemiştik bu türkünün. Şimdi ise Nazlı Öksüz'ün Hasret isimli albümünden dinliyoruz. Germir Bağları Türkü Kayseri, Kayseri tavrıyla icra edilen bir türkü. Burada çok net duyulmamış ama merak eden dinleyiciler varsa Okan Murat Öztürk'ün Bergüzar isimli albümünde Kayseri tavrının tezene vuruşları Arasazlar'da çok daha iyi duyuluyor. Kayseri tavrından ve hususiyetinden önceki programlarda bahsettiğimden şimdi üzerinde durmayacağım. Sırada bir Yozgat türküsü var. Nida Tüfekçi'nin derlediği bir türkü bu. Okan Murat Öztürk'ün Eski Havalar isimli albümünden dinleyeceğiz. Hastane önünde incir ağacı Hastane Elbisen dolu, ellerim vatanı. Şimdi sırada yine Nida Ateş'in derlediği bir Yozgat türküsü var. Bildiğiniz üzere Yozgat tavrı yani sürmeli tavrı özel tavırlardan birisi ve icra etmesi de oldukça zor. Ama bu tavrın da kendi içinde tavrıları var. Örneğin Zodik tavrı, Efülye tavrı, İftariye tavrı gibi. Bu tavrların da kendi içinde ağızları var. Bu konularda meraklı olan dinleyiciler varsa... ...1998 Yozgat il Yıllığı'na bakabilirler orada bu tavırlarla ilgili ayrıntılı malumat var. Ayrıca şimdi dinleyeceğimiz türkünü sözlerini yazan ya da daha doğrusu bu türküyü yakan Fikriye Hanım ile ilgili de malumat sahibi olmak isteyen dinleyiciler olursa... ...Mustafa Uslu'nun Türk Eğitim Sen yayınlarından 1997'de çıkan Yozgat Güler Yüzlü Şehir isimli kitabına bakabilirler... Özellikle o kitabın 200 ve 205. sayfaları arasında malumat bulabilirler. Bir de dinleyeceğimiz bu türkünün 30-40 kıtası olduğu söyleniyor. Fakat ben şimdiye kadar farklı farklı kaynaklarda 20-25 kadar kıtasına ulaşabildim. Farklı kıtalarının icralarını da önceki programlarda dinlemiştik. Şimdi Bayram Bilge Tokel'in yorumuyla dinliyoruz. Çamlığın başında tüter bir tütün. Come Benim yerim oturur, ak soğuk suya Deme. Türkü Bayram Bilge Tokel'in Türk Folk Ezgileri isimli albümünden dinledik. Şimdi yine aynı albümden Bayram Bilge Tokel'in yorumuyla bir Yozgat türküsü daha dinleyeceğiz. Bu türküyü de Nida Tüfekçi derlemiş. Yozgat halk müziği açısından çok münbit bir şehir. Birçok türkü var. Hem de çok müstesna olan türküler Yozgat yöresinden derlenmiş olan. Örneğin Mihrican mı değdi, gülün mü soldu, bir çift turna gördüm. Yeşil Ayna Takındın mı Beline, Aynalı Körük, bunlardan birkaç sadece. Ama <gülüyor> Yozgat tavrıyla icra edilen türküler ya da Yozgat'ın ağır olduğunu söyleyebileceğimiz türküleri e, çok fazla e, zihinlerde yer etmiş. Ve Yozgat'ın kıpır kıpır olan türküleri biraz geri planda kalmış gibi geliyor bana Aynalı Körük dışında. O çünkü son yıllarda çok icra edildi. Ama Boğazında Hakik Var, Çıt Çıt Çedene ya da Yıldız Akşamdan Doğarsın gibi birçok hareketli türküsü de var Yozgat'ın. Şu anda aklıma gelmeyen daha niceleri. Şimdi biz e, Yıldız Akşamdan Doğarsın isimli türküyü dinleyeceğiz Bayram Bilge Tokel'in yorumundan. Bu arada bu sadece hareketli bir türkü olmanın ötesinde aslında oyun kısmında bulunan e, özel bir türkü. Fakat burada kısa icra edilmiş. E, buna rağmen ben sizlerle severek paylaşıyorum. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Yıldız akşamdan doğarsın. Dalara boyu dalara boyun... benim gibi perişansın Yerdan bana bir nişansın yerdan bana bir nişansın Şimdi yine aynı albümden yani Bayram Bilge Tokel'in Türk Folk Ezgileri isimli albümünden önce bir açış ve hemen ardından da bir Ankara türküsü dinleyeceğiz. Ama enstrümantal olarak sözleriyle icra edilmiyor türkü. Açışın ardından icra edilecek olan türkünün adı Denize Dalmayınca, yöresi Ankara ve Yılmaz Arslan ile Necmettin Palacı'dan TRT Ankara Radyosu derlemiş. Açışın ardından Denize Dalmayınca. Çok uzun zamandır Neşet Ertaş'tan türkülere yer vermiyoruz programlarda. Hatta aylar oldu neredeyse Neşet Ertaş'tan türkü dinlemeyeli. Ben geçen akşam listeye bir göz attım Neşet Ertaş'ın hangi türkülerini radyoda çalmışım, hangilerini çalmamışım diye. Çok enteresan bir manzarayla karşı karşıya kaldım. Radyoda sizlerle paylaştığımı düşündüğüm birçok türküyü henüz paylaşmamışım. Ve 65 tane türkü çıktı Neşet Ertaş'tan henüz radyoda. Sizlerle paylaşmadığım, ee, yarısından çoğunu radyoda çaldığımı zannediyordum. Bu yüzden bu hafta Neşet Ertaş'tan birkaç türkü dinleyelim istedim. Aslında şimdi Neşet Ertaş'tan Sivas yöresine ait bir uzun hava dinleyeceğiz. Fakat ben bu uzun hava yerine başka bir sanatçının icra ettiği e, Orta Anadolu bozdaklarından bir e, parça almak istedim listeye. Fakat Neşet Ertaş'ın sonra çalacağım türküleriyle hiçbiri uymadı. Ee, en az 10-15 tane farklı bozlak ya da uzun hava denedim. En sonunda yine Neşet Ertaş'tan bir uzun hava koymaya karar verdim bu yüzden. Ee, bu uzun hava Sivas yöresine ait zarara, zaralı Halil Söyler'den derlenmiş. Sözlerini çok seviyorum ben. Dikkatli dinlerseniz sizlerin de seveceğini sanıyorum. Özellikle e, bahçeden aşıyor ayvanın dalı. Güzel diyeceksin bu kadar malı, işte görünüyor dünyanın halı dizeleri çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi Neşet Ertaş'ın Çiçek Dağı isimli albümünden dinliyoruz. Bahçadan aşıyor hayvanın dalı. Bahçadan aşıyor. İşte görür Thank you. gözleri sürmeli dayı el elleri fide devamlı dayı <Gülüyor> fırsat eldeken Yari. öldürmeli beni dömeli liday fırsat elde keno of, of sarmadı beni öldürmeli idi demeli Şimdi de sırada Gönül Ne Gezersin isimli albümden bir Neşet Ertaş türküsü dinleyeceğiz ve Neşet Ertaş'ın kendi yorumuyla bulunur mu? Satsang Yet there. Şimdi de sırada Zülüf Dökülmüş yüze isimli albümden dinleyeceğimiz bir Neşet Ertaş türküsü var. Bu da önceki programlarda sizlerle paylaştığımı sandığım ama bugüne kadar programlarda hiç yer, vermiş, yer vermemiş olduğumuz bir neşe tertaş türküsü. Umarım severek dinlersiniz. Kar yağar kar üstüne.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 Turp yemiş nar üstüne turp yemiş nar üstüne Aman yarim gezde gel vadeleri sizde gel Sarhoşum ben çözemem düğmeleri çezde gel Kıramadım buzunu, kıramadım buzunu, kıramadım buzunu, kıramadım buzunu. Aldım Türkmen kızını, ham yer bidan em yer, yer yer yer yandı. Çekemiyom nazını, çekemiyom nazını, çekemiyom nazını, çekemiyom nazını. Aman yarın gezde gel, badeleri süzdə gel, sarhoşum ben çizemem, düğmeleri çezde gel. deleri süzde gel sarhoşum ben çözemem düğmeleri çözde gel aman yarim gezde gel badeleri süzde gel sarhoşum ben çözemem düğmeleri çözde gel küçüklüğümden beri yar sevmiş yar üstüme varsın sevsin neyleyim tıp yemiş nar üstüne dizeneri çok hoşuma giderdi ama şimdi stüdyoda türküyü dinlerken sarhoşum ben çözem çözemem, düğmeleri çöz de gel dizeleri farklı bir şeyler hatırlattı bana. Şöyle ki Ahmet Nedim'in, divan şairi olan Ahmet Nedim'in çok meşhur bir gazeli vardır. Haddeden geçmiş nezaket, ya lübal olmuş sana, meysüzülmüş şişeden, ruhsarı al olmuş sana, beytiyle başlayan. Bütün ders kitaplarında falan bu gazel vardır. O gazelin bir yerinde Nedim, Ol büyüti tersa sana meynuş eder misin demiş. Ey aman ey dil ne müşkil tersu sual olmuş sana diyor. Aslında bu Neşe Tertaş'ın sarhoşum ben çözemem düğmeleri çöz de gel. ifadesiyle neredeyse aynı. Demek ki Ahmet Nedim'deki ve Neşe Tertaş'taki ruhun ortak yanları var diyebiliriz. programın sonuna ayırdığımız bölümü bu hafta biraz uzun tutacağız. Çünkü Şemsi Yastıman'dan türküler dinleteceğim sizlere. Ve Şemsi Yastıman'la ilgili de kısaca bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum naçizane. Önceki programlarda iki eserine yer vermiştik. Fakat ben bir kitaba ulaşamadığım için üzerine konuşmak istememiştim Şemsi Yastıman'ın. Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı yayınlarından çıkan Erol Ülge'nin hazırladığı Şemsi Yastıman Hayatı ve Eserleri diye bir kitap var. Şemsi üzerine yazılmış bir iki makale dışında tek eser bu benim bugüne kadar rastladığım. E, Şemsi neden önemsediğimi e, söyleyecek olursam Kırşehir denince akla hep doğal olarak Muharrem Ertaş, Neşeter Taş, Hacı Taşan, Çekiçali gibi isimler geliyor. Günümüzde de Seyit Çevik gibi e, sanatçılar. Evet. Ama Şemsi Yastıman Kırşehirli olmasına rağmen bu geleneğe eklemlenmiyor. Çünkü o gelenekten gelen bir e, sanatçı değil. Fakat çok e, özel yanları var. Hem Hicivci hem e, Meddah gibi. Hatta gibisi fazla aslında Meddah. Videolarını seyredenler olursa e, belki gülmekten e, kendilerini alamazlar yarım saat. E, Kimi eserleri de çok komik görünmesine rağmen çok sivri. E, ...dille bazı şeyleri aktarıyor. Örneğin da Bulamıyorum... ...ya da Uzaylılarla Sohbet gibi eserler. Belki ilerleyen programlarda... ...onları da paylaşacağım sizlerle. Bu arada Şemsi Yastıman'la ilgili de... ...birkaç e, kitabı bilgi aktarmak istiyorum. 1923'te doğup... ...1994'te vefat etmiş. Asıl adı... ...Mehmet Galip Şemsettin. Fakat neden Şemsi Yastıman... ...olarak e, maruf olduğunu... Soracak olanlar olursa o demin künyesini aktardığım kitabın 77. sayfasından Şemsi Yastıman'ın kendi ifadelerini alıntılamak istiyorum. Alıntılayacağım yer şöyle. Babamın dedesi Süleyman Efendi Arnavutluk'ta askerliğini yaparken alay müftüsüymüş. Süleyman Efendi doğduğu zaman yatsı zamanı vaktiymiş. Hısım akraba isminin Süleyman olmasına karar vermişler. Yatsı vaktinden yatsıyı Süleyman'dan da manı alıp birleştirerek gelen nesile yatsıman lakabı verilmiş. Nesiller boyunca kelime çetrefil dillerde yastıman olarak kullanılmış ve hala da böyle gidiyor. Pederim Kırşehir'de Şekerci Ahmet Ağa anlatırdı. Vay o günler demiş kendisi kitapta. E, bu arada Şemsi Yastıman zamanında çok meşhur olmuş e, sanatçılardan da birisi. Bağlamayla meşhur olmak o dönemlerde çok zor bir şeydi. Ama şimdi sayacağım isimleri duyduğunuzda Şemsi Yastıman'ın o günlerde nasıl önemli bir isim olduğunu sanırım siz de teslim edeceksiniz. Arkadaşı olan ve birlikte çalıştığı isimlerden birkaçı şunlar. yağcının Fehmi Efe, Osman Efe, Neyzen Tevfik, Zehra Bilir, Safiye Ayla. Müzeyyen Senar, Perihan Altında ve Abdullah Yüce. Bunlardan sadece birkaçı. Şimdi Şemsiye Astıman'ın yorumuyla dinleyeceğimiz türkü aslında bir Kayseri türküsü. Fakat Biyekte adıyla bildiğimiz türkü. Öyle sanıyorum ki türkünün nakarat kısmı dışında ki bölümleri Şemsiye Astıman kendisi yazmış. Öyle sanıyorum ki diyorum çünkü elimdeki bu kitapta Şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözlerini bulamadım ama bu türkü bütünüyle Şemsi Yastıman üslubunda yazılmış olduğu için ben e, kendi adıma kaniyim bunun sözlerinin Şemsi Yastıman'a ait olduğunu. E, ama Yekte isimli türkünün de künyesini ben yine de aktarmak istiyorum sizlere. Yöresi Kayseri, kaynak kişi Ali Ulivi Erandaç derleyen Ahmet Yamacı. Şimdi Şemsi Yastıman'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Bu arada ben eğer bir lokanta ya da ona benzer bir yer işletiyor olsaydım her zaman olmasa da zaman zaman bu türküyü çalardım. Sonundaki bir kıta ticari olarak çok <gülüyor> yerinde olmasa da türkünün geneli bence bir lokantaya çok yakışıyor. Şemsi Yastıman'ın yorumuyla dinliyoruz. Afiyet olsun. Tufrası. Yardış dolu durur erzah torbası. Sumaklı mansuba pek yakın dostum Az yemeği övteyle dostum ağım. Gayrı ister yemekleri. Bu arada ben türküde sürekli geçen yekte kelimesinin ne anlama gelebileceğini merak etmiştim. Önceden hiç aklıma gelmedi yekte kelimesinin yekta ile bir bağlantısı olabileceği. Yekta fasça birleşik bir sıfat, tek, eşsiz, benzersiz anlamlarına geliyor. Burada da o anlamda mı kullanılıyor ben ona pek emin değilim. Ama sözlüklerde karşıma çıkan en yakın ifade buydu. Eğer yerel bir kullanımı yoksa Fasça yekta kelimesi olduğunu söylemek e, pek yanlış olmasa gerek diye düşünüyorum. Şimdi yine Şemsi Yastıman'ın yorumuyla e, bir türkü dinleyeceğiz. Bu türkünün de müziği aslında Kesik Çayır Biçilir Mi isimli türkünün müziği. E, müzik de Şemsi Yastıman'a mı ait ben emin olamıyorum. Çünkü Şemsi Yastıman 1923 doğumlu bir sanatçı. E, halk müziği konusunda... 20-30 yıl bile geri gittiğimizde bazı meseleler birbirine giriyor. Dolayısıyla emin olamayacağım bu konudan. Fakat sözler sanırım yine Şemsi Yastıman'a aittir elimdeki kitapta bulunmasa da. Bu arada bu türküde bir kol bastı hikayesi var. Bunu dinlediğinizde çok açık bir biçimde fark edeceksiniz. Kol bastı aslında Trabzon, Giresun ve Ordu yörelerinde çalanan iki süreli oyun havalarına verilen isim. E, <gülüyor> Fakat aslında kol bastıların asıl kaynağının Orta Anadolu olduğunu söyleyebiliriz. Bu e, Halil Bedi Yönetken'in bir tespiti. Şimdi önce sizlere Mehmet Özbek'in Türk Halk Müziği Er Kitabı bir Terimler Sözlüğü isimli kitabından kol bastı maddesinden e, alıntı yapacağım. Uzunca bir alıntı. Alıntı şöyle. Kol bastı havası eskiden erkekler arasında düzenlenen edep ve terbiye, terbiye çerçevesi içinde yapılan içkili, kadınlı, müzik ve oyunun bulunduğu adına zevk denen eğlence ortamında çalınırdı. Kol adı verilen güvenlik görevlileri gizli yapılan bu tür toplantıları fark ettiklerinde basarak dağıtırlardı. Kol bastı havasında da bu eylem yansılanarak dinleyenlerde heyecan uyandırılır. Ezgi'yi çalan mahmur bir eda ile kolcuların geldiğini vurgulamak için, Sazının sesini birdenbire hafife düşürür. Bu arada çok hafif bir sesle kol bastı der. Oyun varsa oyuncu da zilinin sesini azaltır. Derken kolcuların geçtiği rahat olunması gerektiğini belirtmek üzere çalgısının sesini yükseltirken kol geçti der. Ve böylece ortama renk ve zevk katar. Bir de şimdi hemen ardından Halil Bedi Yönetke'nin demin bahsettiğim derleme notları bir isimli kitabının... 77. sayfasından bir alıntı yapacağım. Alıntı şöyle. Kolbastı havaları iç Anadolu'da da çokça çalınır. Ve belki de içten kıyıya gelmedir. Bu havalar bağlama ezgileridir. Sözsüzdürler. Kolbastı oyun havasında adeta bir kol baskını tasvir edilir. Kol yaklaşınca ezgi hafifler. Piyano hatta pianissimo bir halde çalınır. Kol uzaklaşınca tekrar kuvvetlenir. Forte'ye girer. Demiş Şimdi <gülüyor> dinleyeceğimiz türkünün sözleri var. Yani bu iki kaynakta da belirtildiği gibi enstrümantal bir parça olmayacak. Ama sözlerde de bu kol bastının hikayesini çok rahat bir şekilde fark edeceksiniz. Şemsi Yastıman üzerine de belki daha da uzun konuşulabilir. Fakat bu haftaki programda süremiz dolduğu için şimdilik bu kadarla yetinmek zorundayım. Destekçilerimiz Filiz Kerestecioğlu ve Çınar Kılıcı'ymış. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi Şemsi Yastımandan Ezmeynen, Ezmeynen, Dert Bitermi, Ezmeynen isimli türküyü dinliyoruz. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Güneş battı, vakit geldi arkadaşlar. Muhabbete başlayalım. şu anda Ulan pencereye bak. Ağırdan. Gidiyorlar. Gitti. Zavallısıyız. Çaıldıksız oynatı oda nabileer Öde keştik meze yaptık oda nabileen Kaayı tat fazla çattı oda nabileen Muhabbet uruna battı oda nabile. dile titreşimler. Hazırlayan da sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyicileri Filiz Kerestecioğlu ve Çınar Kılıcıya teşekkür ederiz. Açık Radyo